kardeşimiz iki ayağımız yerden kesildiği takdirde namaz bozulur ifadesinin biraz açabilir misiniz? Şöyle istemiş? secdedeyken iki ayağı yerden keserse. Evet. Secdeye kapandınız. Ayak parmaklarınızın ucu yere değecek. Evet. Ve kıbleye dönecek. Kıblede çok önemli değil mi Tabii. hocam? Şimdi bak şu şunlara ayak kabul ettiğimiz zaman şu şurası ayağımızın içi, şurası ayağımızın dışı. Şöyle yere değecek. Tabi bu el bükülmüyor. Ayak parmakları bükülüyor. Şöyle e, kıbleye dönük olacak. Şu an ayağın üst kısmı ya tarak kısmı diyor Şöyle koyarsa ayak parmaklarının ucu kıblenin taraksına dönmüş olur. Bu da olmaz. Bu da olmaz. Secdeyi yaptınız. Ayaklarınızı şöyle kaldırırsanız ikisini birlikte namaz olmaz. Yani secdenin geçerlilik da o Secde evet. halindeki.